Şeytan Ruhum. İsmi Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim. ve Alhamdan kesiren, hayvan, mübarek en fiydi. Ve salafı ve selamu ala seyyidil evredine ve alahirine ve şefi'il mühribine Muhammed'in Mustafa ve ve sastihi ve menübü'e bu ihsanin ilahiyen ve cezae. Ama ba'd, fa'lamu eyyuhal-i khivam ve inne afdana'l-hadirti kitabullah fe far el hediye ne diyor aleyhi ve sellem. Ne şerr'al umur'u muktasatuha ve külla muktasatim bid'at, külla bid'atim balade, külla balade'nün sünn-i nakr. Ve misale-i Kâinâ tavîlâ sal, kalîlâ tadaka üsulü, mahkîmâsı, ve maşâli herzâluyû. kardeşlerim, Allah Teâlâ Hazretlerinin selamı ı rahmet bereketi üzerinde olsun. Hakoluş dağılâ, itkihan saadetine, kümlerinizi nail edersin. Peygamber sallallâh aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahvali, eşkâni, <gülüyor> eftali, adetlerin fiyatları bizim için birer işarettir. Bizim vazifemiz Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'e en güzel tarzda itibar edemektir. O bakımda Efendimiz Hazretlerinin hadislerini okuyoruz. Ömrü hakkında çevresi hakkında hayatı ve iddiatları hakkında rivayetleri okuyoruz ki bize örnek olsun biz de hayatımız onlara göre tanzim edelim diye. Böylece mübarek bir mevzu ile zamanlarımızı değerlendirip maddeten hale iqya olmağı gayret ediyoruz. Bu hadis-i şeriflerin ve bu rivayetlerin iza başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgimize saygımızın, bağladığımızın yedin şartesi olsun diye ruhun halkine hediye edelim diye ve onun tabi mübarek ashabının, etbağının, ahbağının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye Hz. Ahmet Adem adama sanki ona kadar gelmiş geçirken cümle evliya ve yükseliğinin ruhlarına ve cümle evliya olan ruhlarına hediye olsun diye hasretten ümmeti muhammedin ...mürşitleri, mürekliyleri, peygamber öfetimizin valisleri... ...ülemayi, muhattifi, meşah-i libasını... ...sahdat e, adliyemizin... ...mürütlerinin ve yüklerinin ruhlarına hediye olsun diye. Hastada okuduğumuz kitabı tehlif edebileceğinden... ...gülütadenin ahlisi Erkin Efendi hocamızın ruhuna hediye olsun diye. Ve kendisinden el alıp... ...yutuştuğumuz şey hocamız Muhammed Sareli Borseri'nin ruhuna hediye olsun diye. Bu verdeleri Allah Allah diyerek mallarının canlarını feda ederek Allah'ın rızasını kazanmak için çalışarak fethetmiş olan ve bize yadiyat ve emanet dörtmüş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve mübarek ordusunun Esra'yı Fatih'e şehit vermelilerin, yücahidlerin ruhlarına hediye olsun diye verdemizin bedarı, iptali Yuşa Aleyhisselam'ın Ashab-ı kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri başta olmak üzere tabi'inin, tabi'inin evliya Allah'ın ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde ibadet ettiğimiz şu caminin valisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi tamir etmiş, teclit etmiş, tevsi etmiş ibadete hazır halde bu ne kadar tutmuş olanların Kendilerinin ve ruh, geçmişlerinin ruhlarına hediye atıyor. Ve nihayet tatil gününün büyük bir kısmını Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şeriflerini dinlemek şevdiyle, dini bir duyguyla, bazılık sahikasıyla, güzel sebeplerle burayı tercih ederek gelmiş olan siz kardeşlerimizin dünya ve ahiret saadeliğinize, selametinize vesile olsun diye bir Fatiha üç, üç okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun evet. bizim için arkadaşlar. Rivariyette, Ramut-ül Ahadiyyat kitabının sonundaki Şemail-i Nebi bölümünde 543. sayfada bulunuyor. Metnini, şerhini merak edenler oralara bakabilirler. Az önce Arapça metnini okumuş olduğu rivayet Kadir İbn-i Semüret radıyallahu aleyhi ve sellem ahledikle rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uzun tükürtü az bir şükür idi. Çok şükür ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gülmesi de az olurdu. Demek ki umumiyete de ciddi, umumiyette sakin, umumiyete sessiz bulunmuş olduğu görülüyor. Susmamın Kendisinin tavsiyelerinin içinde de büyük bir yeri vardır. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz susmayı tavsiye etmiştir. Ya hayır söyle veya da sus ey mübarek diye Müslümanlara tavsiyesi o tarzdadır. Susmak bir ibadettir. Hele susmanın iç yüzü, mahiyeti tefekkür etmektir. allah Teala Hazretleri'nin nimetlerini, hikmetlerini ve Efendim azametini, kudretini esmasını, sıfatını düşünmekte sark ediyorsa o sükür tabi çok büyük bir ibadet oluyor. Bala yani söylemeyin, yanlış söz söylemeyin, gıybet kodu günah ilimden sadır olmasın gibi düşüncelerle de çenemi tutayım diye de tutmak o da ibadettir. O da çünkü Günahlardan korunmak için bir devlettir. O bakımdan son derece makbuldür. Müminlerin susmayı öğrenmesi lazım. Susmayı, konuşmayı öğrenene kadar önemli bir hadise olarak görüyoruz. Susmayı öğrenmesi lazım. Ve verimli geçmesine de gayret etmek lazım. Sürpülde de insan nasıl geçirir vaktini? Birkaç şekilde geçirir. Birisi tefekkür geçirir. Tefekkür çok kıymetlidir. Çok sevaplı bir ibadettir. Bazen bir yıllık ibadet kadar insana bir tefekkür sevap kazandırır. Bazen 60 yıllık ibadet kadar sevap kazandırır. Bir ömre bedel olur. İnsanı kurtarır. İslah ettirir. Tevbe ettirir. Hak yollar satar. Allah'ın evliyası haline getirir. Onun için tefekkür etmeye Allah rızası için zihin fikir yormaya alışmamız gerekiyor, bir. İkincisi, siktirin bir başka şekli, zikirle vakti değerlendirmesi. Susuyor ama içinde Allahu Teala Hazretlerinin zikriyle meşhur oluyor. O da zikir de zaten hatırlama demek. Hatırlamak tabi bir ismi tekrar tekrar tekrar tekrar söylemek tarzında da, efendim. O da bir çeşit. Aslında zihni variyettir, tefettürdür. O da çok sevablıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazretleri, hele hele sessiz zikretmeyi, içinden zikretmeyi düşünerek düşünürmüş gibi, dışarıya ses çıkmadan, bir duda kıpırdamadan, deflanmadan yapılan zikri, kimsenin duymadığı, görmediği için, riyâ, gökseliş, şefkat afetleri bahis konusu olamayacağından dolayı çok bedeniyor. Ve böyle zikri dil ile yapılan, gene o da çok sevaflı olan zikriyetir. lisami diyelim. Lisan ile yapılan zikirden zikir hafif veyahut sessiz hafif hafif yapılan zikirden yetmiş kat daha sevaplı sevaflı olsun. Demek ki insan ağzı kapalı böyle zikir edebilir. Hocamız derdi ki suyun içine dalsan, nefes alsan ağzını kapatsan, suyun içine dalsan denizlik kenara burnunu kapattın, suyun içine daldın. Zikredebilir misin? Edersin tabii. Yani işte suyun içinden çıkıyorsun. Dili dudağı kıpırdatmadan dışarıdaki bir insan kulağını senin ağzına dayarsa bile duyamayacağı şekilde zikretler. Bu her kalbi denilir. Kalbi, kalpten, içinden zikretmek denilir. Bu 70 kat daha sevamlı. Tabi dil veya kolay zikrede Ama bu 70 kat daha fazla sevap oluyor. Onun için şükür insan, hele bizim takşi tarikatında şey bu zikri çok önemlidir. Efendim ve baş prensibi bu tarikatımızın Huş der prensibidir. Huş Dertem Huş parça, iki gözlemeye ile Huş Şuur şuur, akıl, şuur, uyanıklık demek. Dem de nefes demek. Zaman demek. Her nefesini, her zamanını şuurlu olarak, yani kaflete düşmeden, uyanık olarak, zeki olarak, düşünür olarak, gafil olmayarak geçirmek. Bu en büyük prensiplerimizden birisidir. Yani derviş nasıl olacak? Hiç kaflete düşmeyecek. Hiç farkında olamadım ya, hay Allah! Tüm önemli olmuş dileler. Bu ne hali bir gazete tarzı. Yani hiç böyle halde değil. Devamlı kuru kuru bir zekâ, ya efendi ışıl ışıl bir göz kürk dikkat, başı yerde olabiliyor ama etrafında olan her şeyi takip ediyor. Efendim günaha bakmıyor. Sevaplı işi kaçırmıyor. Hizmette kusur etmiyor. Hemen efendim şahin gibi yes yetişir efendim kafası <gülüyor> geleceğim. İşini yapıyor, işler. Yani bizim eski ecdadımızın mükemmel, mükemmel insan portresinin bazı çizgileri böyle sessiz durur, gürültüsüz patatesizdir, gösterişsizdir. Yani pek dışa, gösterişe önem vermez, sakin durur ama yıldırım gibi birden bir hareketi ne yaparsa yapmasını becerir ve başarı. Hiç övünmez belli etmez ama bakarsın burca bayrağı bitmiş elhamdülillah. Ondan sonra da yine ortadan kaybolur. Allah beni sevsin. Başkasının mümkününe de ihtiyacım yok. Sevabı Allah versin diye. Kimseden de mükafat beklememez. İranlılarla İslam ortaları ilk karşılaştıkları zaman İranlılar ateşe takıyorlar. Yezdan ve Esminen diye iki tanrıları tasavvur ediyorlar. Yani öyle canra tasavvur ediyorlar. Efendim Birisi iyilik tanrısı, birisi kötülük tanrısı, birisi ışık tanrısı, birisi karanlık tanrısı. Birisi iyiliği efendim şey yapıyor. Cenneti temsil ediyor. Birisi kötülüğü efendim yönetiyor ve cehennemi temsil ediyor filan. İkisi birbirleriyle mücadele ediyor gibi yani düşünüyorlar. Putperest, anteşperest efendim müşrik, kafir insanlar onlarla savaşırken İnsan ordularına sayısı azmış tabi ama neyi insanlanmış. Savaş yerinde istihkam kazılırken evlerden bir tanesi bir kese altı bin köyler buluyor. Kazdığı yerde yani kim bilir belki öbür sakladı bunlar hizmetince oraya hakim oldular nasıl oluyorsa öyle bir şey buluyor dost doğru getiriyor komutana teslim ediyor. Komutan da top doğru Hani Hanife Ömer İbn-i Khattab teslim ediyor. Hazreti Ömer diyor ki bu sağlık mücahidi bu böyle dürüst bulduğu şeyi torbayı iç etmiyor. Kendisine taklamıyor. Teslim ediyor. Dürüst. Bunu takip edin diyor. Çağırıyor komutan. Komutan. Diyor ki Halife'ye emretti, seni e, mükafatlandırmak istiyoruz, sana bir şeyler vereceğiz. Diyor ki, dünya malı sizin olsun. Ben diyor, dünya malı da tamamen şey, o keseyi size vermezdim, o size vermezdim. Ben mükafatı Allah'tan bekliyorum, Allah'tan dilerim diyor, dönüp gidiyoruz. Ben bu savaşı şey için yapmıyorum diyor, Allah'ın özü olduğu için yapıyorum diyor. İşte böyle mübarek insanlar, sessiz fedasız, efendim, e, ceva, keş, sabır mı, efendim, şey gibi çelik diğer gibi sağlam sesli Osmanlı ordusu bir yerden bir yere gidermiş de ses duyuluyor. Oradaki ordular kumgur, turgur, baldır, küldür, gelişleri, gidişleri emanın böyle bir post toprak ortaya kalkıyor. Osmanlı ordusunun bir yerden bir yere gidişi böyle yağda hayal gibi böyle sesli sedatlı oluyormuş. Yıldırım gibi düşmanın ensesinde biti verilmiş. İşte bunlar hep. Güzel, arkadaşlar. peygamber efendimiz e en güzel tarzla itibarın şerididir. Osmanlıları ziyaret etmiş olan bir elçi var. Tanrı Süleyman zamanında. O anlatıyor, buraya elçi olarak gelmiş, ondan de sonra. Diyor ki, bu adamlar az konuşurlar diyor. vakur insanlardır, gevizeliği sevmezler diyor. Az konuşurlar, mütefekkir insanlardır diyor. Çok düşünürlendir. Evet ki dedelerimiz bu işi tam anlamış, kavramış. Peygamber Efendimiz'e <gülüyor> gidiyor. Mahallelerinde ihtilaf olmaz. Herkes hakkını bilir, hakkını bilir. Kimse kimsenin hakkını çiğlemeye çalışmaz. Bir ihtilaf olsa mahallenin büyükleri ihtilafı hallederler. Mahkemeye, kadıya haces kalmaz diyor. Misafir olursanız ey vatandaşlarım diyor, kendi Avrupalı vatandaşlarına, bu diyarlara geldiğiniz zaman sakın benim dindeşimdir diye, Yahudilerin, Erdemililerin misafiri olmaz, kalkmayın. Hem çok pistirler hem de sizi mutlaka kandırır, aldatırılan yollarlardır. Müslümanlar tertemizdir diyor. Yani onlar sizi tercih ederse, hem de tertemizdir, hem de çok dürüsttür. Henezzül etmezler diyor. Eğri konuşmazlar diyor. Süsüt ederler ama böyle bilmediklerinden değil. Yani mütefettir insanlar oldukları için, filozof yapıldığı insanlar oldukları için diyor. Hakikaten de okuyun mesela Evliya Şelebi'nin seyahat dağbesi. Onların aleti bulunduğu evlerle anlayabiliyorsunuz o eski eserlerden. Allah'ın dağılıkları bize de öyle e, sakin, vakur olmayı nasip eylesin. Mehmet Akif'in bir var şiir şeklinde. Yeğenler Diyor ki, amcana amcanı dinler misin oğlum? Ne, ne büyük söyler, ne çok söyle Yiyip işe gerek. Büyük de konuşma, asarım, peserim, yıkarım, yaparım, ederim. Büyük konuşuyor. İnce çıkartırım. Dur bakalım, ateş olsanız bir bu kadar yeri atarsın, ne oluyorsun? Yani yüksek tercih ne iyi, ne ne büyük söyle, ne çok söyle. Çok söylemekle. Dım dım dım vurul, dım dım söyleyorsun. Böyle bir şey gibi. Yani bunun bir fileni yok mu? Böyle takılmış mı? İlla böyle devam mı edecek? Hıh. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum, bilmiyorum. Ne, ne büyük söyle, ne çok söyle. İyi işte gerek. Lafı bo karnı geniş Soyları taklit etme. Lafı bol, karnı geniş. Yani ah, alınıyor. Hani söz söz söz vermiştin. hani yapacaktım. Lafın e, ne güzel söylüyordum. E, olur yaparız inşallah. Karnı geniş, alınıyor ki adam al sabası geniş. Lafı bol, karnı geniş. Soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol. Dırkına çek. Özü doğru, sözü doğru. Sen Müslümanın. Baslı böyle Peygamber efendimiz nasıl çok şükür dedi ki bir insan şükürdü uzun gülmesi az ah ah ah kiki kiki kütür kütür kütür yani kaynıyor musun ne oluyor Altta aslında ateşli vurdular da böyle kütür kütür kütür kütür de duramıyor kaynıyor ciki de yakışıyor hiç farkı öyle demişler öyle derseniz demiş. ''Sen şu, şu şarkın evdidesin, böyle bu kadar şey gülmek yakışmaz.'' demiş yani. O bakımdan vakur olmak, çok gülmemek, efendimiz zaten kahkahayla gülmeli. Öyle kahkahla, koridorları çınlatan, efendim, salonları dolduran, pencerelerden taşan kahkahalar, şen kahkahalar, böyle şey yok. Peygamber Efendimiz'in tabiatı böyle bir şey yok. <gülüyor> Gülmesi, tebessüm tarzındaydı. Besim insanıydı. Besim ne demek? Hebessümlü demek. Mütebessüm demek. Yani güreş yüzüydü demek. Çatık kaçtı böyle. Korkmuş bir insan değildi. Güreş yüzü yürüdü. Mendeve ahu bedil eden sade oldu. İlk gören onun o muhteşem güzelliği karşısında, nuru karşısında... ...o peygamberlik vaharı karşısında onun heybetinden bihar olurdu. وَمَنْ خَالَتَ مُوْمَا عَلِفَةًا وَحَبَّهُوُ Kim onunla sohbet eder, biraz daha yakından tanırsa severdi. Mümkün mü? Göz gördü, gönül sevdi. Ha benim yüzüm ahum. Kurbanım olan, var mı benim bunda günahım dediği gibi? Manicinin, hani mani yazmış birisi. Göz gördü, gönül sevdi. Aden'in benim hücumam, olan var mı, benim bunda günahım?'' bir. Yani aradan çekildi bir göz gördü, gönül sevdi, diyor. Peygam Peygamber Efendimiz'e uygulanacak bir şey yani. Göz gördü mü dayanamaz. Nen ve ahu fedih eten, hansızın gören'' o peygamberlik heybetini görür ki azametini. Peygamber Efendimiz kendisi gibi aynı boyutaki insanlar arasında dururken daha azametli gördü. Peygamberliğinde o ihtişamı vardı. Bedevi idare eden birisi geldi, Peygamber Efendimizin yanına girerken o hürmet, o saygı, o şeyden tir tir tir, tir titremeye başarı Ne yapacağını şaşır. Peygamber Efendimizin ilk gelen insanda hasıl olan durum bu. Ama biraz tanı bakalım, bir konuştum, bir dinle, yüzüne giren bir doyarak girer. O zaman ne olur? Ehhabbe. Mümkün değil sevmek. Sever, ve ne derdi? Yekulu naifuhu, Lem era kadahulu ve la ba'dahu misluhu Onu tafsil etmek isteyen derdi ki ondan evvel de ondan sonra da onun gibisini hiç görmedim bir tane <gülüyor> Gördüklerim içinde bir tane derdi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle derdi Abdullah de bin Yahudi alimlerinden biri Medine'de otururdu Peygamber Efendimiz icret güc ile edilince dediğine Dediler ki bir kişi görmüşmek üzere İslam'a muhterem yazmış, diyorlar ki Allah'ın Peygamberiymiş, elçisiymiş ve sünbubmuş ve bir Şunu göreyim dedi gitti kendisi Yahudi ailesine. O anda Yahudi. Kendisi rivayet ediyor ki: "He ida ve kuru leysebiye cikendar <gülüyor> bin." Üzerine bir bakın, kim geliyor? Yüzü kırul kırul. Hiç de öyle yalan söyleyecek ki insan yüzü hali yok. Hani yalandan bir iddia da bulunacak. Efendim, karşıt, insan hali, adiyen yani Yüzünden anlaşılıyor masumluğu, yüzünden anlaşılıyor asabeti, yüzünden anlaşılıyor göğüsünü Diye böyle anlatıyor. Efendim, efendim bizim yüzü hakkında PDP'nin birisi demiş ki, Resimullah'im hani yüzü kılıç gibi parla etkisi itiraz diyebilirim, hadi canım öyle şey ne olur? Ay gibiydi, güneş gibiydi diyor. Gibi. Kırılık ne biçim anlatmak lazım, öyle şey mi olur? Ay gibiydi, güneş gibiydi, pırıl pırıl parlardı. Sebeslemen iyi zamanda dişlerinin pırıldığı etrafı aytınlatırdı. O kadar böyle, o kadar e, şeyi de de membeyazdı, hafif sevmekçiydi, aralıktı. Pırıl pırıl parlardı. Yüzü pırıl pırıl parlardı, Efendim, tepeden tırnağın nur idi. Az konuşurdu, çok uzun süpür ederdi, az gülerdi. Güldüğü zaman da mütebessim birlerce gülendi. Öyle kahkahalarla ortalığı için atmak gülmek yoktu. Çünkü çok gülenin vakarı, ihtilamı azalır. Çok şaka yapalım, çok sulu olalım azı dersiniz. Fazla böyle şey olabilir, yırnakların etrafta kalmasın. Allah'a da en güzel dinlenmiş. Ama böyle sıkıcı bir hal değil yani. Sıkıcı bir hal haldedir. Ciddi, seyredeni, tatlı bir güzellikle Efendimiz efendim, sallallahu aleyhi ve sellem az az gülen, çok uzun süpürt eden bir kişiydi. Bize örnek olsun. Bizim de tavrımız öyle olsun. Kâne piraşudû bahane nimma yuza olur. İncaneti kabrini ve kanın beslediği inadı esirli. Sallallahu aleyhi sallamın yatağı mübarek yatağı palaslat idi. Yani kıldan yapılmış bir haşin kumaştan idi. Efendim içine gün e, konulan bir şeydi, keset arzundaydı ve insanın kabre konulduğu zaman. Kadına konulduğu zaman kapladığı yer kadar. Yani böyle çok yaygın, yayla gibi herinin değildi. İşte de üstüne yapılabilecek bir şeydi. Sert bir kumaştandı, denilen bir kumaşlandı. Ve yaptığı zaman başı olasında biliyorsunuz peygamber efendimizin gübreyi saadeti mescidele bitişik idi. Mescidinin duvarına bitişik idi. Hücre'ye icabildi. Yattığı zaman başı mescit tarafına gelecek şekilde dururdu. Çünkü Kıble'ye doğru döndüğümüz zaman mescitte Peygamber Efendimiz'in hücreleri sol tarafta Şimdi düşünün. İcaz'a gidenler düşünün. Peygamber Efendimiz'in mihrabı o öyle efendim beyaz ve hemenle kaplanmış bir olduğu yer. Peygamber Efendimiz'in kabili ne tarafta? Sol yanda. Yani Kıble'ye döndüğü zaman görüşürüz son tarafında işte ki kabrinesi evi peygamberler nerede vefat ettiyse olay yapıyor müdürler gömüldükleri yer vefat ettikleri yere derin olurlar peygamber Efendimiz Hazreti Aisha Sultan kabaylarımızın gücüne icabetinde ruhunu teslim ediyorlar ilmiine iptal eleince oraya defne edilirler ondan sonra ee, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz vefat edince zaten kızı Hazreti Ayşe validemizi büyütmesi olduğu için efendim izin alarak o da oraya gitmelundu. Hazreti Ömer de Allah razı kılsın oraya gitmelundu. Ne mutlu ki öyle öyle bir mübarek saat tabi yoldaşları oldular. Daha arkadaki kabir daha vardır. O da Fatıma binti Zekeriya Aleyhissalatu vesselam'ın kabri olduğuyla dair bazı rivayetler var. Onun kabri deniliyor. Bazıları da baki imzalat kabinçlerindedir derler, Fatıma-ı Zehna ve Gemba Anahar'ın kabinçleridir. Yani Efendimizin yatağı öyle yaylı cennet yatağı, efendim bilmem ne soğumayasın, efendim böyle eğip duracak, rahat edecek, bastığı, gömüldüğü zaman insanın, efendim, rahavet içinde böyle olacak olan bir yatak değil de hakim bir kulakta, tıkım tıkım şey, dolu, öyle bir yataktır. İşte bir yatak insanın katladığı yer kadar bir yer katlayan bir şeydi, yatak idi. Böyle onun pek rahat etmediğini, daha rahat etmesini isteyen bir kimse ona güzel bir yatak hazırlattı. İyi kumaştan, iyi içten atıp böyle güzel bir yatak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hediye olan yatakta o gece yattı. Ertesi gün bunu gönderdim. Bir götürün dedi. Ve diye Efendim Zahat'a verin dedi. Yani eline geçmediğinden öyle yapıyor Efendimiz. Eline geçeni gönderdim. Efendimiz dünyaya meyletmemiş, rahata, konfora bakmamış, çok rahat etmeyi istememiş. Dünyada rahat olmaz. Asıl, asıl rahat ahiret diye efendim haciz şeriflerinden biliyoruz. Efendim Bir keresinde Hz. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yere gelince o da uzanmış, uyumuştu. Geçen haftalar okuduğumuz gibi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in gönlü uyurdu, gönlü uyumazdı. Gönlü sımbalı olurdu ama kendini pırıl pırıl uyandı. Efendim, rüyası da vahiy idi. Rüyası da hakikat ne görse aynen tahakkuk ederdi. Uyumuş. Hazreti Ömer geri Neden? Hazreti Ömer'in kızı, yanağın arasındaki Tevcat-ı sahibi altından birisi. Tabi yakınlığı var, geri vermiş, bakmış ki böyle elini koymuş, sağ yanağının altına elini koyar da yatarsın diye biliyorsunuz daha önce ilivayetlerde okuduk. Eline hasır iz yapmış, yüzüne alnına da iz yapmış, hasır altınca yüzlü kalp oturmuş, kırmızı kırmızı, hasanın izleri, emin ve hasanın izleri. Hazreti Ömer, babayi muhterem, kahraman Hazreti Ömer, ağladı. Ya Resulallah dedi, sen Allah'ın sevgili peygamberisin. Kayserler, kisralar, ne rahatlar içinde sefar sürüyorlar, sen Allah'ın en sevgili kulusun hak peygamberisin. Bak şu haline diye ağladı. Beyanamadı yani onun o şeyinden ağladı. Peygamber Efendimiz'in dediği Onlar öyle insanlar ki onlara işte Allah bu dünyada neler hisse şey veriyor. Bize ahirete, ahirette tutup sefa olacak, ikram olacak, dünyanın önemi yoktur diye. Teselli etti Hazreti Ömer radiyallahu anh'a. Şimdi Efendimiz'in giyiminden, kuşamından, yatağından, yorganından, eşyasından halini, efendim mutfağının durumunu tam takıldığını, midesinin çok genelde efendim böyle boş olduğunu, bazen de midesinin açlıktan beliren ağrısını gidermek için ağrına kaç bağladığını biliyorsunuz. Efendim şöyle yazıyor. Biz de evi midesini de evi midesine daha daha mükemmel, daha güzel olsun diye evlerimiz tutuk tutuk eşya, büyük koltuklar, gürültülü, çıkıntılı oymalı, efendim dolaplar vesaireler vesaireler vesaireler dolapların camı kendini kırarken içinde ip dolar, enkeler, efendim şeytaneler, örtüler bilmem Ya hanım yapma bunları. İşte ne yapalım falan yapmış, yaptı, yapmış Her türlü konfor, sıcak sular, soğuk sular. Eğer biz çok fazla ibadet etsek, Allah'ın bu kadar böyle nimeti var, bu kadar nimetin karşısında, bir ibadet etmeye kafası yok, bir kalkıp namaz kılmaya düşendir efendim. Bir Allah yolunda hayır yapacak olsa efendim elit efendim böyle handler ile karşılaşıyor insan. Tabi hayatını örnek alalım diye okuyoruz. İnşallah bize örnek olur da. Biz de Allah-u Teala Hazretleri'nin istediği kişiden insanlar oluruz. Peygamber Efendimiz yattığı zaman başı mescid tarafına gelirdi. Neden? Çünkü sağ yatağı yatardı, kıbleye doğru yapacak. Mecburen e, mescid sağ tarafta olduğu için, duvarın öbür tarafta olduğu için başı öyle mescid tarafına gelirdi. Eğer odalar şeyde olsaydı, ayağı mescid tarafına gelirdi, soda olduğu için herhalde, böyle başı meslek tarafına gelerek ele uydurdu diye tanrı köyde yapılmış. Biz de yatarken nasıl yapmaya gayret edeceğiz? Sağ yanımızda. Sağ yanımızda yatacağız. Kıbleye dönük yatacağız. Kıbleye ayak uzatmak veya şey yapmak yerine şöyle yan yatıp gözümüzden terder atarsak kıbleyi göz ettirir yani. O tarz yatışımızı o tarafta dualar ederek Yapmaya gayret etmemiz lazım. karın terest ufacık evrak ettiğini, en el tutan ve parle turu, et bütünü, rahim ağrısı, ve diğer ovozlar tutul ve sen çubuk dur bakar. Hazretlerimizden Peygamberimiz diye bildiğimiz, Allah'ın hoş bir manzara alır. bildiriyor ki Peygamberimizin Efendim şeyi. Hattının e, adı Mürteciz idi. Efendimin bazı eşyalarına kullandığı eşyalara isim koyardı. Atının bir ismi vardı. Neydi? Mürteciz. El Mürteciz idi. Peygamberlerimizin hattının adı. Var. Devesinin adı el-kutva idi. Veya ad diye bir var diye şerhte söyleniyor. Kasırının adı el-dürgür idi. Dürgür. Efendim. Eşeğinin adı Silmiğin adı zülfudul gibi, kılıcının adı zülfakar gibi. Zülfakar deniyor, zülfikar deniyor, hatta keflik gibi. Yanlış, doğru terakkuzun zülfakar. Yani kıs t değil, f harfinden sonra i gelmiyor, a gelir, zülfakar. Kefde değil, ka harfiyle, Yani ka harfinde değil, ka. Zülfakar. Kılıcın adı zülfakar gibi. Ona Hz. Ali Efendimiz'e vermişse, Hz. Ali Efendimiz'in de Efendim e, o şeylerden hiç cihazlıklara katıldığı, cihazlıklara katıldığı rivayet ediliyor. Şah-ı Merda ile e, Zülfü ile e, böyle ilgili böyle şiirlerde e, ismi geçer duymuşsunuzdur size. Peygamber Efendimiz böyle isimlendirir. Dedi. Yani e, renkli bir şekilde diyor etrafındaki varlıkları her isimler koyup önce, her birine bir isim takıp öyle şey yapıyoruz. Demek ki bir altın Efendim adı mürteciz gibi boz renkli bir altın adı. Devesinin adı işit devesinin adı el kurva Efendim katırının adı et düldü gibi düldül katırının adıymış. Eşeğinin adı da kudaydı. Efendim zırhı giydiği zırh, kendisinden korudu savaşlardaki bildikleri, böyle halka halka. Onun adı zırh bulduğun gibi. Kılıcının adı da zırfakar idi. Seni pilihı... kizim, dua etin, kari Peygamber Efendimiz'de hafifçe şöyle bir mizah tabiatı vardı. şen tabiatı vardı Peygamber Efendimiz'e. Yani ciddi vakurdu, az gülerdi, çok sükürtelerdi ama biraz latifeki, mizacı vardı. Var idi. Sevimli, latifeki bir mizacı vardı. Bazı kimselere efendim böyle e, güzel şeyler yaptığı olurdu, e, testeler yaptığı olurdu. Mesela şeylerinden, e, akrabasından bir ihtiyaç kimseye ...buyurmuş ki o yaşlı kimse böyle ihtiyaç, çok bir kamburlaşmış, ihtiyaçlar kendine girmeyecek diyordu. Onun biraz üzülecek gibi olduğu sıra ve dedi gençleşecek, o şey halinde değil mi? güzel halinde bildirdi, bildirdi. Demek ki biz de aynı tarzda böyle şen mizahçlı, ciddiyetle beraber biraz böyle hafifçe neşeli ve tatlı mizacı olma gayret etmeliyiz. kera yani, Kur'an'ı okutur. Kera etuhu. Kera astu. da kera Kur'an'ı Kur diye geçmiş, ikisi de aynı manayadır. Elbette beste mesele biha tercih olur. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an-ı Kerim'i acaba Kerim nasıl okurdu? uzata uzata okurdu metnelerini, uzata uzata okurdu, tane tane harfleri çıkarta çıkarta okurdu, harfleri sayılacak gibi, o kadar böyle güzel tane tane okurdu, güzel fakat şey yapmazdı, sesinde dalgalanmam yapmazdı, yani uzattığı zaman düz uzatırdı sesinde öyle tercih denilen, tercih-ül böyle bir name tekanmi hali olmazdı. Kendisinin ee, şeyinde de bize tavsiyesinde de buyurmuş ki zeyn Kur'an'a bir asfati köyünlük. Manası nedir? seslerinizle ziynetlendirilir. Kur'an kelime olarak bu iler meclisinde mastardır. manası Yani Kıraat kitabı Allah'ını <gülüyor> Kur'an'ın Allah'ın kitabını okumanızı sesinizi biraz dikkat ederek ihtimal ederek, böyle güzelleştirerek, okuyarak sütmeydiklerdir. Yani Kural böyle nutuk atar gibi bir sözler söylerken bir name ile söylenir ama bu name, bu şey, efendim, okuyuş tarzı şarkıya benzemez, sütkiye benzemez, müziki parçası gibi değildir. Ciddi bir, ciddi bir güzellik dedim sahabeden bazı kimseler çok herhalde güzel okurlardı Kur'an'ın yerini. Bir gün Hazreti Ayşe Mahallemiz Resulullah'ın huzuruna geç geldi. Dedi ki, niye geçtin ya harişe? Dedi ki, ya Resulullah'a yolda geliyordum. Ee, i̇şte Salim Mevla Üzeyfe Radıyallahu Adham'a Kur'an okuyormuş evin içinde. Ses, ses dışarıya taşıyor. Şahane ciddiyette, hüzünle, güzellikte okuyor. Tabi. Hazreti Ayşeva demiş, sormuş, dinlemiş, dinlemiş, okumasını gitmeye kadar öne gelmiş. Peygamber'e beni niye geçlerdi diye soruyor. Yani onu güzel okuyuşuna mesle olmuş. Ondan. Güzel sesin, tabii sesi e, yani güzel kıraatin, güzel sesli oluyor, insanın ruhuna hitap eden tarafı oluyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i sütsel zihnete, kazaniye, efendim böyle name sesi böyle dalgalandırmaya kaydırmadan dürmetle ciddiyet ile şöyle bir e, elhamı ara ile güzelce e, nameli olarak okumak lazım. Peygamber efendimiz de uzatmalarını uzata uzata fakat titretmeden sesini Böyle name yapmadan okur. Bu da varımız olsun. Biz de o ciddiyetle okuyalım. Böyle büyük Kur'an-ı Kerim hocalarını, üsatlarını biliyoruz, mübarekler böyle. Şu midrafta mesela rahmeti Ali Haydar Hoca Efendi'yi hocamız süreldi, böyle, hadi geç bakalım mitrava diye. Ali Haydar Hoca Efendi'nin mitrava otururdu. Şuradan gayet güzel böyle kıraati. Şöyle heykel gibi şey yapardı, böyle sallanmak, efendim böyle hareket etmek, başını şey yapmak bile. Böyle sanki bir arslan etkili gibi görünüyordu midrafta bir besmele çekerdi, bir güzel okurdu. Allah Havmet evlesin, ne de yapsın. Efendimiz erbabı Kur'an'a, ehli Kur'an'a çok iktiraf ederdi. Çok onları böyle taktif eğlendi, iltifat ederdi. Hemen bir evet. müznaba sırardı. Bizim sabrımız ne zaman geldi? Hemen bir müznaba. Genç oldular. O da maşallah aşağıda külaf İyi bir hafız. Çok kuvvetli bir hafız. Hadi bakalım. Alçı Alt hemen onun önü sırayı. İkincisi arkasından kılardı. Yani bize, Kur'an ı Kerim'e hürmet edin demek o. Bak ben bunca şey olmama rağmen, bunca makamı yüksek ikinci olmama rağmen, bak nasıl itiraf ediyorum, anlayın. Siz de Kur'an ı Kerim'e, Kur'an'ın hatırına hürmet edin demek o. O Ali Haydar Müzü Efendi de çok hoşuma gider. Yani arslan pekili gibi böyle. Bazı yerlerde oluyor ya böyle, mermagen yapılmış. Orada öyle böyle. Kıpırdamadan bir kırık açmayan, böyle titremeden kıpırdamadan, bir gün namaz kıldık. Rahmetli'nin bir hatrasından dedi, şöyle şurada müezzin mahkemesinin yanından geçerken, bizim hafız kardeşlerimiz vardır burada, hem hizmet edebilir, hem de hafızları tamamlayıp imamı söylediğim yerlerde bir tanesi islahları okumuş. okurken ne demiş? Verenlikümnehu. <Gülüyor> Gökyüzüne eri, bu çok uzak tutacak diye değil. Yani orada bir böyle yapacak bir durum yok mu? Şimdi namaz bitti, çıkıyoruz. O, o hoca efendim elini öper diyor namazın, ciddi diyor hoca. Hala Dedim niye lehuyu o kadar uzattın? Niye lehuyu o kadar uzattın? O kadar uzamayacaktı. Yani elisi, bir uzamayacaktı. Fazla uzamayacak. Niye namazımız dört, beş gün kadar Yanlış oluyor yani, bir şeyin e, hatalı kıraatı oluyor. İşte o hocam, kusura bakmak falan gibi bir o da şey yapıyor. Yani bilerek hocaya saygısından, ''Bir çok at aç gelemişsem de.'' dedi. ''Görürsün o zaman.'' dedi. Bakın ki yani, Kur'an seviyince bir iş, işte, bir saması yok, gayet.'' dedi. Bir çok at vurursam, İşte şöyle oldu, böyle oldu demeyi dedi. Tabii onun, benim zihnimle enlakç olduğu gibi, onun da zihnimle enlakç olmuş değil, bir daha öyle defoyu o kadar uzatmasın. Yani, ciddiyetten uzak, kaidesine ayıklığı, o kadar uzatmaya aslında. rezansı yok. Dört enik liktarımız atılacak, bir yerde dört enik liktar uzatılacak. Bir enik liktar bir enik liktar Nasıl Mısırlı bir kardeşimiz, tanımıyoruz kendisini. Haram-ı e, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, etrafımızda kardeşlerimiz var. Geldi, ben de dinleyebilirim. Kapat, kapat, oturt, sen de dinledik, dinledik. bizi bazı yerlerde, efendim, ee, şey yaptım bir hoca vardı böyle kral doktorsu efendim dedi burada biri işte şuna miayet etmek lazım, yani, bu az oluyor aslında yani üzerimde durmanın az olduğu yerde şey yapıyor ona da sarsıyor hatta bir tane de şeyi yanlış yapıyor bu yani güzel halim görmüş ki yani, okumasını sorulan bir de işte, çok güzel bir şeyler var şunlar demek ki yani bir Uzatmada ki birazcık fazla daha bile rızaların Her şeyi tutturma üniversitesine evet yapmak istiyorlar. Önce Kur'an diyorlar, saygıralım. Da. Hatırlıyorum, Hendekli <gülüyor> Abdurrahman Özel Beyaz Cadi'de namaz kıldırdı, bir akşiv içerik okudu. Hendekli hocamız da güzel okudu yani maşallah üstaddır. Bir okudu, önümde böyle simsiyah bir arak var. Simsiyah, yüzdörü derisi artık morumsu simsiyah. Ama yani inci gibi parlıyor, o siyahlığın şeyinde cildi sanki böyle nur şey kaynağı içiyor, inci gibi de parlıyor. Hoca oradan Kur'an-ı Kerim'i okuyor, bu burada şıkır şıkır şıkır şıkır benzerler yaşlar damlalar satıyor, öyle. Yani o güzel okuyor, tesirle okuyor. Bu mübarekte hem manasını biliyor, hem okuyuşa şey ciddiyeti oynuyor, güzelliği seviyor, hem de sesteki kutsalıklar mesle olmuş. Şükür, şükür, şükür, şükür, böyle inci gibi eteba, inciler taşıyordu, gördüğünüz Peygamber Efendimiz diyor ki, Kur'an-ı okurken ağlaşalım. E, Ağlayamıyoruz. Ağlayamıyorsanız, ağlıyormuş gibi yapın. Yavaş yavaş ağlamaya da alışır içimiz. Ağlayamıyoruz, tamam ağlamaya alış, ağlıyormuş gibi. Kur'an, Allah'ın kerâliği. Eğer bu bir taşın, bir dağın üstüne inseydi, dağı böyle sütür kütür hürmetten böyle e, elpençe divan durmuş tarzıda boyun dükmüş tarzıda görüldüm diyor. Dağların, taşların böyle o hale geldiği, geleceği bir kitap insanlara inmiş, insanlar aldırmıyor. Diyor. Bir tane şey vardı, Abdurrahman Abdurrahim Zafsır Allah rahmet eylesin ona bir istasyonda, Eranköy istasyonunda, Eran, Eran istasyonunda tren bekliyor. Radyodan da Kur'an-ı Kerim açılmış, Kur'an-ı Kerim kraliçem Cuma günü Nevat İsa artık oynuyor. Yoldaşlar her yerde bir havada. Çünkü benim olur bir bir bir bir bir havan be olduğu için Kur'an okumuyor Ondan böyle. Masaya diyor bir kişi diyor pat pat pat pat pat pat. Herkesi oynuyor diye düşünüştüm. Beyler demiş Allah'ın selamı Kur'an. <gülüyor> herkes korkmuş tutmuşsa üstüne kolları kalmış. Demek ki. Eski mert insanlar, nerede bidare edeceklerini, nasıl bidare edeceklerini biliyorlar. Bizim köyde bir yüzbaşı gelmiş, tam 40 sene, 50 sene, şimdi de önce. Bakmış ki köylüler, kimisi ezan okunduğu zaman kahvede oturuyorlar. Yüzbaşı, o zaman onbaşının bile bir çavuşun bile ne itibarı var, şeyi var. Bir gün ezan okunmuş, kahvenin kapısı, tabii hep camiye giden gitti, kahvenin kapısı açmış. Demiş efendim, bizim bir, bir şeylerimiz bir, bir şey bağırdı.'' Ne o?'' demiş? Tabii herkes birbirine bakmışlar. Bir de bir başını bakmışlar. bir yüzbaşı kenar tutanmış. Hemen herkes kalkmış Yani, yani ne ne oldu bu bağırma, şey? Hayır Allah diyor. Hayır namaz Hay diyor. Ne görüyorsunuz siz burada? Hemen kesilip kalkmışlar. Millet şimdi efendim, ezanlar okunuyor. Allah Haydın namaza diyor, haydın selaha gözetiyor mürncünlere. Enerzisyonun başından kalkmıyor, radyosunu tutmuyor. Enerzisyon edip de bir, e, davranmıyor. Bile. O zaman ne oluyor Bir İzâ kâvû, ilâ sâdâfî kâvû sâdâ. Namaza kalktıklarında baktıklarında kendilerine kendilerine kalktıklar diye kalktıklar, münafıklarında al yorulabilir. Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, yesudu kat kat kaabe e kale kümmuhu ma'a asabih e ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bir Bunun topuklarının üstündeydi. Daha aşağıda değil. Aşağıda değil. topuklarının üstündeydi. Ve gömleğinin yeni parmakları ile daha uzun değildi. Parmaklarıyla ile beraberdi. Yani hem eşek batımında hem yer solun yeni batımında uzun değildi. Kim eteğini fazla uzun yapar yerlerde sürüklür ve o kibirden diye bunu yasaklamıştı. Yani öyle şey yok diye Efendimiz hadis-i şeriflerde bildirmişti. Şimdi <gülüyor> Arap ülkeleri gene entarik giyiliyor. Yani bize, bize şimdi pantolon giyiliyor. Efendim pantolon giyiliyor üstüne kayış takılıyor gömlek giyiliyor bile. E ne oluyor? Bel belli. kalça belli. Mutların ebalı belli. Efendim efendim e şeyi. Kuyruk kemiğinin boyu belli, kaltık kemiğinin çapı belli. Olmuyor. Eskiden böyle değildi. Ya, ya nasıl da? Eskiler şöyle bir bol çalmaz diyerlerdi dedim, hiç belli olmaz dedi. Oturduğu zaman, kalktığı zaman, ata bir bindiği zaman ödengiye bir ayağını bir atar, Bismillahirrahmanirrahim, öbür tarafa ayağını atabilirdi. Şimdi bu pantolonlu insan öyle ayağını bir atarken, hücaaaaar! Eyvah! Terzi yoktur. Benim çökülen geldim. Nereden diyecekler? Darası yoktur. Yani bu darlık teşekküre ayrıldık durumdur. Ağız arası belli oldu mu? Ağız arası belli oldu mu? Teşekküre uygun oldu. Şöyle bir dön bakalım. Kaldır bakalım şöyle ceketini. Bir dön. Senin her tarafın değilsin. Yani kıyametimiz muhane geldi. Eskiden öyle değil. Şal vardı. Bordu. Görünmüyordu. Ama örtülme güzel bir yer buluyordu. Bir de üstünde işte sadrazamların kıyafetleri, işte hafta ve deryaların kıyafetleri, işte vezirlerin kıyafetleri uzun böyle cüppe tarzında, uzun sakal doğruluğu. Tabii öyle olması lazım. Korunmak için. Yani teşekkürü sağlanması için öyle olması lazım. Çünkü dar giyiliyor, kısa giyiliyor, elli oruç şekilde giyiliyor. Bunlar yanlış oluyor. Yani bu giyim şekilleri yanlış oluyor. Suudan da entabi var. Entabi nasıl? Peygamber Efendimiz şalvanı medermiş. Yani şalvan giyenlere Allah rahmetini ihsan eylesin diye duası vardır. Ee, böyle teşvikli vardır. Neden? Şalvan çok güzel korkunç. Entabi. Entabi giyilir ama soğutlular şıkkı dar yapıyorlar entabi. Bir keresinde benim önümde birisi namaz buluyor. Güzel ve faalisi çok güzel, çok gündem bir entel yapıyormuş kendisi ama her tarafı belli. Kısaca silip giydiği belli oluyor. Yani silip demek bazılarının malini değildir. Şöyle avuç içi kadar üst donları vardı böyle magazinine. Onlar silip derler yani şeysiz, paçaksız. Böyle az bir şeyleri dikimi gibi yani. Böyle silip giymiş çocuk delikanlı. Entel de giymiş. Tabi oraya. Allah'ın güveni. Allah'ın güveni. ...yapışıyor şey, en tarih yapışıyor. İşte şurası silik, işte burası bacak, burası budur. Şimdi bir Arap çekti, en dedi, adam, dostum dedi, sevgili kardeşim dedi, ya ahi el anciz... ...dedi, olmuyor dedi, bak dedi bunun alt tarafı görünüyor dedi. Ya namaz kıldım sanıyordun dedi, şesettürün yerine gelmiyor, her tarafın deli olmuyor. Lütfen böyle yapasın lan diye, Emre Mabuk dedi, bir mükemmel isimdesini orada... ...bir güzel yaptı maşallah. Bir de Suudi Arabistan'da etnikleri kısa yapanlar var. Ondan neden yapıyorlar? Peygamber Efendimiz'in kirletmek için olsun, yerleri uçları sürülürse girilmesin diye. Öyle yapıyorlar. Şimdi eskiler limona vardı, hatırlarsınız pantolonlara paçası, bahiyeli paçası büyüdü. Böyle bol paça vardı bir ara. O bol paçanın üst tarafı topucuk üstüne gelir, kurudur. Arka tarafı... Arka tarafı ne olur? Pantolonun arka tarafı... Yerlerde sürüne, sürüne, sürüne, sürüne, sürüne, üstündedir. Ya nerelere sürün? E, nereye geçerse oraya sürün. Ne, neyin üstünden geçerse oraya sürün. Şimdi hocamız bugün öyle değilmiş bir kimseye baktı da, e, ne bileyim, ne bileyim kıyafet, öyle şey mi olur yani? Arka tarafı yerlerde gelilen bir karton var. Kirleniyor orası, sen de ondan sonra gidiyorsun, Allah'a mutlaka diyorsun. Onun için bak, hak neymiş bir kıyafetinin en son kurucu neymiş? Ayak topuklarından yukardaymış. Neden? Anlaşılıyor yere dökülmesin, kirlilik olmasın, temiz olsun diye. Onun için az önce Selam kardeşlerim, biz de o esaslara göre tadil etmeye Şimdi biz tabi Batırluları moda aldık. Batı modası geliyor. Hemen bizim modacılar, dergiler, gazeteler, mecvalar çoğu Paris'te alıyorlar. Hemen Paris'te bu sene modacılar hangi yalanlar uydurmuşlar? Hangi şeyler, usüller çıkarmışlar? Bu sene efendim etekler dizlerden iki tane karış yıkarlı olacak. E sen buna etek mi diyorsun? Valla bu kadın kışın bu soğukta ne olacak? Dizleri mor patlıcan gibi olacak. Yani, e bu sene böyle, böyle buyurdu var. Ya Bunların usulü senet mi kanun mu? Yani saçma sapan şey istiyorlar. Sen mecbur musun ona uyma? Efendim bir şey ne yapacaksın? Erkek modası oradan geliyor, kadın modası oradan geliyor. Tabi... Şimdi uzun etek modası çıktı bir ara. Uzun etek modası çıktı. Fakat yan tarafından da kalçaya şey kadar yırtmak. Etek uzun. Ama sevaba girmesin, sevabı içinde kaşısı bir diye... ...bu taraftan yukarıya kadar da var Yani sakın onu örtün diye, böyle uzun değildi diye namuslu, haysiyetli, sevaplı iş yapıyor filan salmatınlar diye, avan ha, sakın ha senin insan sanırlar. diye korkularından bu tarzı cah kureklerinden yıkmıyor. Düğümeleri var. İşte bir kadar açabilir, tık tık, tık tık tık tık açabilir. Efendim yani böyleydi. E peki bu kadınların, hadi saçı uzun, aklı kısa oluyor bazılarının. Peki onların anası yok mu, babası yok mu, kocası yok mu, kardeşi yok mu? Bir sorumlusu yok mu? Yani onunla beraber bir yaşayan bir kimse yok mu? Yani bu nasıl oluyor? O o nasıl hazmediyor? Yani ne mide varmış ki? Demek ki taş yutsa taşı hazmedecek, demir yutsa demiri hazmedecek. Bu yut, yalanır yutulur hazmediler iş mi? İkiyemez. Bak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yiymiş fazla uzundu, ne aşağısı fazla uzundu. Eşsiz bir teknikle ya edecek çıktığını Diye bir rivayet edildiğine göre, kane kümi, kamisili ile düz Yani bir başka rivayet edildi burada Esma ki yedi ya Yalnızca adam. Efendimizin geni Bileğiniz şu öte kadar diye, benim yani fazla uzun değildi. Komarı böyle çok şeyle kalması diye bildirilmiş. Bir hadis şeridi alıp bitiriyorum. Yani kesir ama yukat ili, yukat ili, zor ise Fatıma'da. Radiyallahu anh ta'la. rivayet ediyor. Radiyallahu anh ta. Çok kere peygamber efendimiz, kızı Fatıma'da. Zeynay'ın şöyle başının tepesi tepede. Nefis, hadi hoş geldiniz. Veya yani orada resulü filan bakkanında başından şöyle şurasından öperdi. Yani başının tepe öpersin. Örstü, tepe öpersin diye. Efendimiz sallallahu sevdesini ana sellem böylece ifade edermiş. Öperdi. Allah'ın Allah'ın adına medresleri efendim ve her işimizi esulundan benzetmeye uydurmaya her bakımdan ona tabi olmaya sinnet-i seniyyesini ihya etmeye böylece şeyi sevapları kazanıp topumuzun huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamıza ve Peygamber Efendimizin şefaatine evimize komşuluğuna nail olmanıza cümlemizi muvaffak edin <gülüyor> <Mahkeme, şerife, mahkeme. gülüyor> Yeah, Thank you, God. Thank you. da toplantıydı. Daha bir Kameralarımızın, televizyonlarımızın, mobil aletlerimizin, İyi arkadaşlar, için bir şeyim je vais avoir un concept c'est bien moi pas qu'il ça va être destar halinde nitelendirilen de sağlıklı bir bu